Fazilet VE MUTLULUK İnsanımıza mutluluk vaat edenler evvela onu faziletlerle donatmalıdırlar. Fazilete susamış gönüllerin mutlu olmasına imkan yoktur. Dünden bugüne selim akıllarca bu hep böyle kabul edilmiş ve saadetle fazilete ikiz nazarıyla bakılmıştır. Zira fazilet her şeyden evvel en yüce ahlakla serfiraz bulunarak bütün varlığa muhabbet dolu nazarlar atfetmenin adıdır. Faziletli bir insanın bütün varlık ve eşyayla bir çeşit münasebeti vardır. Böyle birinin nazarında hadiselerin akışı, bir bahar havası içinde ruha inşirah verici meltemler gibi eser geçer ve onun gönlünü sevinçlerle doldurarak şat kılar. O, her zaman akıp giden eşya ve zaman selinde, Yeni yeni levhalar müşahede ederek daima hayran ve daima mutludur. Ne güneşlerin doğup batması ne de gece ve gündüzün birbirini takip edip durması onun zevklerini acılaştıramaz ve gönlüne hüzün veremez. Hüzün vermek şöyle dursun, o her an tazelenen ve birbirinden farklı bulunan manzaraların müşahedesiyle hep huzur ve mutluluk dolu dakikalar yaşar. Faziletli olmak, bütün bütün beşeri arzuları reddetmek ve eşyaya sırtını dönerek bir çeşit zahitlik yapmakta değildir. İnsanı içinde yaşadığı dünyadan koparan böyle bir fazilet anlayışı karamsarlık getirir ve bedbinlik kaynağıdır. Buysa ipsenin ifadesiyle saadetin helaki demektir. Aynı zamanda bu türlü aşırı ve yersiz endişeler, ferdin yalnız nefsini düşünüp onunla içli dışlı olduğuna ve civanmertlik hissinden mahrum bulunduğuna delalet eder ki, bu kabil bir düşünce de ahlaki hayatın yanlış anlaşıldığını ve başkaları için yaşama meziyetinin eksik bulunduğunu gösterir. Faziletin cismani ve ruhani bütün saadetleri tekeffül ettiğini iddia etmek de doğru değildir. Faziletli bir insan hasta, fakir, perişaniyet içinde bulunabilir. İnsanlardan zulüm, hakaret, ihanet görebilir. Başından işkenceler, mahkumiyetler, sürgünler geçebilir. Hazreti Mesih kadre uğradığı, Sokrates mahkum edildiği, Epiktetos zulüm gördüğü halde mesuttular. Bu itibarla biz mutluluğu, daha ziyade kalbi ve insanın inançlarıyla gönlünde kurduğu cennetlerin esintisinden ibaret görmekteyiz. Evet, iman, manevi bir cennet çekirdiğini taşımakta, küfür de manevi bir cehennem zakkumunu saklamaktadır. Fazilet, insanın kendi sınırlılığını, kainatın sonsuzluğu içindeki ehemmiyetsizliğini, küçüklüğünü idrak etmesi ve şahsına, olduğundan fazla değer vermemesidir. Yoksa onun cismani musibetlerle sürekli olarak kırpalanması, izzetin nefis ve gururunun devamlı yaralanıp durması ve bir türlü tatmin edilmeyen cahilane hırslarla huzursuzluklara düçar olması gibi alçaltıcı sefaletlerle bütün bütün saadetlerini kaybetmesi kaviyen muhtemeldir. Faziletli insan sarim düşünen insandır. O, çaresi bulunan şeylerde acze, çaresi olmayan şeylerde de ahu vaha düşmez. Aksine o, kaçınılması imkan dahilinde olan şeyler için elinden gelen her şeyi yapar ve kaçınma yollarını araştırır. İrade ve imkanlarını aşan hadiseler karşısında da teslim olma yolunu seçer. Ve insanların pek çoğunun dühçar oldukları bencillik, pes düşünceler, servet-saman kaygısı, çeşitli mansıp ve payelere gönül koymak gibi şeylerle mutluluğunu ihlal etmez. Salim düşünen insan, üstesinden gelinemeyen belalara, kaçınılması imkansız musibetlere, baştan hazırlıklı ve razı bulunduğundan hiçbir zaman saadet ve lezzetleri acılaşmaz. O, şuur ve duyguları itibariyle daima pak, ve nezih sevinçlerden, sevginin, aşkın, aileye şefkatin, kardeşlik ve dostluğun lezzet ve hazlarından her zaman hissedar olabilir. Evet, o, haksızlık yapmayacağı, hain olmayacağı, intikam, kin, nefret, kıskançlık gibi düşüncelerden hep uzak kalacağı içindir ki, ekseriya, çevresinde hürmet ve sevgi karışımı bir meltemin estiğini hissedecek, ve daima mutlu olacaktır. O, ailesine, vatanına, milletine, hatta bütün varlığa karşı duyduğu sevgi ve alakayla kenarı olmayan bir muhabbet deryasında sonsuz hazlar duyacak ve daha cennete girmeden cennet sevklerini yaşayacaktır. Bu hazlar, başkalarının sevinçlerini paylaşma hazzı, onların lezzetlerini ruhunda yaşama hazzı onların acı ve ızdıraplarını göğüsleyip onlara mutluluğa giden yolları açma hazzı gibi şeylerdir. Faziletli olmak, hazır zaman gibi geçmiş ve gelecekle de münasebete geçerek, mazinin ve istikbalin en mümtaz insanlarıyla ruhen beraber bulunup, onların tasvip ve takdirlerini gönlünde duymak ve onlarla aynı hayatı paylaşarak, atalarımız ve gelecek nesillerle kaynaşmak ve bütünleşmek demektir. İşte böyle bütün insanlık ve kainatla alakadar ve iç içe yaşamak suretiyle kalp, daha bu dünyadayken ebedi mutluluğa erer ve harici hadiselerin onun saadetini ihlal edemeyeceği buğutlara ulaşır. Faziletin gerçek saadette olan bu derin alakasını bizlere, insanlığın en şerefli şahsiyetleri talim etmiştir. Gönülleri itminana kavuşturan ve akıllara emniyet telkin eden saadet de budur. Zira bu saadet, olgun, mütevası, müsamahalı, ayıplara göz kapayan, kinsiz, nefretsiz olma gibi faziletin en sağlam kaideleri üzerinde yükselmektedir. Tek kelimeyle bu saadet, kalbi ve ruhi bir saadettir. Ve yerini hiçbir şeyin alamayacağı kadar da, köklü ve insanın özüyle alakalıdır. Maddeye dayalı bütün mutlulukların bu saadete ilave edecekleri hiçbir şey olamayacağı gibi onu unutturmaya da güçleri yetmeyecektir. Ruhunu inançla yükseltip gönlünü faziletlerle donatanlara ne mutlu!